Bir telefonumuz var hocam. Evet. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Necmettin Bey. E Hayırlı akşamlar yalnız. hocam. Buyurun efendim. Ee, hocama bir sorum olacak da. Hay hay. Ee, hocam şimdi namaza başlarken telefonu sessiz verip kapatmayı unutmuşuz. Evet. Ee, şimdi onu namazda çaldı yani. çaldıktan sonra meşgul almakta bir sakınca var mı onu soracak. Başka sorunuz var mı? Yok hocam. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Şimdi e, ben görüyorum telefonu çalıyor adam şöyle elini cebine atıyor cebinden telefonu çıkartıyor düğmesine basıyor ondan sonra cebine koyuyorsa o namaz gitti lan. Hmm. şöyle Ama bir de kim aramış diye bakıyorsun. Namaz kılarken diyelim böyle namaz kılıyoruz yani ya telefon çaldı unutmuş. Cebinizde diyelim ki veya bazen şu kemer takıyorlar. böyleken elinizde bir sefer basınca kapatabiliyorsanız bu mekruh olur ama namaz bozulmaz hı hı. biliyorsunuz namazda ameli kesir denen bir şey var ameli kesir çok amel demek şimdi namaza durduk ya böyle bir başınızı kaşıyorsunuz bir bir biraz sonra bu tarafı kaşıyorsunuz Ondan sonra bir telefonu kapatıyor bu üç tane olduysa o namaz bozuldu. Yani bir tane, iki tane, bir tek eylemle bir davranış yaparsak o zaman bozulmaz bir rükünde. Diyelim ki kıyamdasınız, telefon çaldı, elinize bastınız, sustu. Biraz devam ettiniz, bir daha çaldı, bir daha bastınız. Ondan sonra rüküve gittiniz. Evet. Bir daha da çalmadı diyelim. Bu iki sefer e, e, e, eyleminiz ameli kesir oluşturmaz diye. 3 olmadı çünkü hmm. mekruh olur ama namazı bozulmaz.